29. lemma 2. bab. Haşiye. Risale-i Nur'un fikirden sonra en mühim esası şükür olduğundan şükür ve hamdin ekser meratip ve i hakikatları Risale-i Nur'un eczalarında kemali izah ile beyan edildiğinden burada onlara iktifaen gayet muhtasar bir surette iman nimetine mukabil olan hamdin birkaç mertebeleri zikredilecektir. İman nimetinin mertebelerine göre hamdin mertebeleri var. Bu ikinci bab Elhamdülillah hakkındadır. İkinci bab ile tabir edilen şu Risalecik'te Elhamdülillah cümlesini insanlara dedirten imanın sonsuz fayda ve nurlarından yalnız dokuz tane beyan edilecektir. Birinci nokta Evvela iki şey ihtar edilecektir. Bir, felsefe her şey çirkin korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. İman ise her şeyi güzel, ünsiyetli gösteren şeffaf, berrak, nurani bir gözlüktür. İki, bütün mahlukatla alakadar ve her şeyle bir nevi alışverişi olan ve kendisini abluka eden şeylerle lafzan ve manen görüşmek, konuşmak, komşuluk etmeye hırkaten mecbur olan insanın sağ, sol, ön, arka, alt, üst olmak üzere altı ciheti vardır. İnsan meskur iki gözlüğü gözüne takmakla meskur cihetlerde bulunan mahlukatı ahvali görebilir. Saçiyet bu ciyetten maksat geçmiş zamandır. Binan Ali, felsefe gözlüğü ile saçıyete bakıldığı zaman, mazi ülkesinin kıyameti kopmuş, altı üstüne çevrilmiş, karanlıktı, korkunç, büyük bir mezaristanı andıran bir şekilde görünecektir. Ve bu görünüşte insan pek büyük bir dehşete, vahşete, meyulsiyete maruz kaldığında şüphe yoktur. Fakat iman gözlüğü ile o ciyete bakıldığı zaman,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 Bir nimettir. Sol cihet yani gelecek zamana felsefe gözlüğü ile bakıldığı zaman bizleri çürütecek, yılan ve akraplere yedirip imha edecek, zulümatlı, korkunç, büyük bir tabir şeklinde görünecektir. Fakat iman gözlüğü ile bakılırsa Cenab-ı Hakk'ın Halık, Rahman, Rahim'in insanlar ihzar ettiği çeşit çeşit nefis, leziz, meekulat ve meşrubata zaf olan bir maide...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 Alkciyet yani arz alemine felsefe gözüyle bakan insan küre arzı başıboş, yularsız, şemsin etrafında sersevi gezen bir hayvan gibi veya tahtası kırık, kaptansız bir kayık gibi görür ve dehşete telaşa düşer. Fakat iman ile bakarsa arzın rahmani bir sefiğine olup Allah'ın komandası altında bütün meekulat, meşrubat, melbusatıyla beraber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 Adem alemine gitmek değil diye bu ciheti memnuniyetle karşılar. Fakat yol esnasında ölüm, kabir gibi görünen meşakkatler netice itibarıyla saadetlerdir. Çünkü nurani alemlere giden yol kabirden geçer. Ve en büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin neticesidir. Mesela Hz. Yusuf Mısır azizliği gibi bir saadete ancak kardeşleri tarafından atıldığı kuyu zelihanın iftirası üzerine konulduğu hapis yoluyla nail olmuştur. Ve keza rahma maderden dünyaya gelen çocuk mahut tünelde çektiği sıkıcı, ezici zahmetle neticesinde dünyası adetine nail oluyor. Arkacıyet yani geride gelenlere felsefe nazarıyla bakılsa yahu bunlar nereden nereye gidiyorlar ve ne için dünya memleketine gelmişlerdir diye edilen suale bir cevap alınamadığından tabii hayret ve tereddüt azabı içinde kalır. Fakat nur iman gözlüğüyle bakarsa insanların kainat sergisinde teşkil edilen garip, acip kudretin mucizelerini görmek ve mütalaa etmek için Sultan-ı Ezeli tarafından gönderilmiş mütalacı olduklarını anlar ve bunlar o mucizenin dereceyi kıymet ve azametine ve Sultan-ı Ezeli'nin azametine derece-i delaletlerine kes ve hukuk ettikleri nispetinde derece ve numara aldıktan sonra yine Sultan-ı memleketine dönüp gideceklerini anlar ve bu anlayış nimetini kendisine iras eden iman nimetine elhamdülillah diyecektir. Meskur zulmetleri izale eden iman nimetine elhamdülillah diye edilen hamd dahi bir nimet olduğundan ona da bir hamd lazımdır. Bu ikinci hamde de üçüncü bir hamd. Üçüncüye dördüncü hamd lazım. Ve helüm ve cerra demek bir hamd-ı doğan hamdlerden ibaret, mütenahi bir silsile hamdiye husure geliyor. İkinci nokta, cihat-ı sitte'yi eden iman nimetine de elhamdülillah demesi lazımdır. Çünkü iman, cihat-ı sitte'nin zulümatını izale etmekle, def-i bela kabilinden büyük bir nimet sayıldığı gibi tabi o cihad sitte-i tenvir ettiği cihette de celb-ül menafi kabilinden ikinci bir nimet sayılır. Binaenaleyh insan fıtri bir medeniyete sahip olduğundan cihad sitede bulunan mahlukatla alakadar olur. Ve iman nimetiyle de cihad siteden istifade edebilmesi imkanı vardır. Binaenaleyh فَاَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ مَجْهُ Her nerede kıbleye yönelirseniz Allah'ın rızası oradadır. Ayet-i Kerimesinin sırrıyla cihad siteden herhangi bir cihette olursa insan tenevvür eder. Hatta mümin olan bir insanın dünyanın kurulusundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Ve insanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Ve keza cihad sütteyi tenvir eden iman sayesinde insanın şuddan zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme intinam eder. Bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur ve mazi müstaklal zamanları insanın ruhuna, kalbine bir zamanı hal hükmünde olur, aralarında uzaklık kalkıyor. Üçüncü nokta, imanın istinat ve istimdat noktalarını havi olmasından elhamdülillah demesi iktiza eder Evet, ne gibi geçer? Aczi ve düşmanların kesreti dolayısıyla dayanacak bir noktayı istinada muhtaçtır ki düşmanların def için o noktaya iltica etsin ve keza kesreti hacat ve şiddet-i fakr dolayısıyla da istimdat edecek bir noktayı istindada muhtaçtır ki onun yardımıyla ihtiyaçlarını def etsin. En iyi insan senin nokta-i istinadını ancak ve ancak Allah'a olan imandır. Ruhuna, vicdanına noktayı istimdat ise Ancak ahirete olan imandır Binaenaleyh bu her iki noktadan Haberi olmayan bir insanın kalbi Ruhu tevaffuş eder Vicdanı daima muazzep olur Lakin birinci noktaya istinad Ve ikincisinden de istimdat eden adam Kalben de ruhen Pek çok zevk ve lezzetleri Ünsiyetleri hisseder ki Hem müteselli Hem vicdanı mutmain olur Dördüncü nokta İman nuru, lezaiz meşruanın zevale başladıkları zaman hasıl olan elemleri emsalinin vücutla gelmekle olduklarını göstermekle izale eder. Ve keza nimetlerin devam edip tenakus etmemesini, nimetlerin menmaını göstermekle temin eder. Ve keza firak ve ayrılmaların elemlerini, teceddü emsalinin lezzetini göstermekle izale eder. Yani zeval düşüncesiyle bir lezzette çok elemler olur ki iman o elemleri teceddüdü emsaliyle iftar ve izale eder. Mahaza lezzetlerin teceddüdünde de başka lezzetler vardır. Evet bir semerenin şeceresi olmasa o semereden minhasır kalan lezzet onun yemesiyle zail olur. Ve zevali de mucibi teessür olur. Fakat o semerenin şeceresi maruf ise o semerenin zevalinden elem hasıl olmuyor. Çünkü yerine gelen var ve aynı zamanda teceddüt haddizatında bir lezzettir. Ve keza ruh beşeri en ziyadesi sıkan ayrılmalardan meşet eden elemlerdir. Nuri iman o elemleri teceddü bir emsal ve tahaddüs-ü visel ümidiyle izale eder. Beşinci nokta, insan şu mevcudatta kendisine düşman ve ecnebi tevehüm ettiği,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 ''Kardeşlik rabıtası ve bağlamış yoktur. Ancak eşya arasında küçük cüz'i bir alaka olur. Binaenaleyh ehl-i dalaletin yet olan ufuvvetleri binler senelik uzun bir zamanda bir dakika kadardır. Ve keza iman nazarında bütün ecramı, hayatlar ve birbirine ünsiyetli olduklarını görüyor ve her bir cirmin lisan-ı haliyle salifine tesbihat yapmakta olduğunu gösteriyor.'' İşte bu itibarla bütün ecramın kendilerine göre bir nevi hayat ve ruhları vardır. Binaenaleyh, imanın şu görüşüne nazaran o ecramda dehşet, vahşet yoktur. Ünsiyet ve muhabbet vardır. Dalalet nazarı, matluklarını tahsil etmekten aciz olan insanların sahipsiz, hamisiz olduklarını telakki eder ve hüzün, keder, acizlerinden dolayı ağlayan yetimler gibi zanneder. İman nazarı ise canlı mahlukata, ağlar yetimler gibi değil, ancak mükellef memur, muvazzaf zâkir ve tesbih ham ibad sıfatıyla bakar. Altıncı nokta, nur iman, dünya ve ahiret alemlerini çeşit çeşit nimetlere mezhar, iki sofra ile tasvir eder ki, mümin olan kimse iman eliyle ve zahiri, batınî duygularıyla ve manevi, ruhi olan letaifiyle o sofralardan istifade ediyor. Dalalet nazarında ise, Zevil hayatın daire-i istifadesi küçülür, maddi lezzetlere münhasırdır. İman nazarında semavat ve ihata eden bir daire kadar tevessü eder. Evet bir mümin, güneşi kendi hanesinin damında asılmış bir lükür, kamera bir idarelanması lambası addedebilir. Bu itibarla şems, kamer kendisine bir nimet olur. Binaenaleyh mümin olan zatın daire-i istifadesi semavattan daha geniş olur. Evet Kur'an-ı mucizül beyan. Vesahharalakumüşşems ve'l kamer. Güneşi ve ayı da sizin hizmetinize verdi. Vesahharalakum ma fi'l ard. Yerde olanları da sizin hizmetinize vermiştir. Ayetlerin belagatı ile imandan meşet eden, çoğu harbi ihsanlara, inamlara işaret ediyor. 7. nokta. Nur-u iman ile bilinir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin tekinde öyle büyük bir nimettir ki sonsuz nimetlerin envaını nihayetsiz ihsanların cinslerini sayısız atilgelerin sınıflarını havi bir menba bir kaynaktır. Binaen aleyh zercat-ı alemin adedince iman nimetlerine hamdü sena etmek bir borçtur. Risale-i Nur'un eczasında bir kısmına işaretler yapılmıştır. Mahaza imanı billah'dan bahseden Risale-i Nur'un cüzleri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 Bu itibarla insan her zih hayatın saadetiyle saikleşir ve elemleriyle müteessir olur. Öyleyse herhangi bir fertte bulunan bir nimet, arkadaşlarına da bir nimettir. Ve kesa, validelerin şefkatlarıyla nimetlenen çocukların sayısınca nimetleri kazanmın edip ona göre hamdlere, senalara, kes bir istihkak edenlerden birisi de rahimiyettir.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 Zira insanın nefsi, rahmaniyetin cilveleriyle, kalbi de rahimiyetin tecelliyatıyla nimetlendikleri gibi, insanın aklıda hakimiyetin letaifiyle zevk alır, telezzüz eder. İşte bu itibarla ağız dolusu ile Elhamdülillah söylemekle tüm bu senaları istizam eder. Ve keza Esma-i Suna'dan varis isminin tecelliyatı ad Ve babalar gibi usulün zevalinden sonra baki kalan füruatın sayısınca ve alem-i ahiretin mevcudatı adedince ve uhrevi mükafatları almaya medar olmak üzere fıhsız edilen beşerin amelleri sayısınca sadası ile şu fezayı dolduracak kadar büyük bir elhamdülillah ile ham edilecek hafiziyet nimetidir. Çünkü nimetin devamı nimetin zatından daha kıymetlidir. Lezzetin bekası lezzetten daha lezizdir. Cennette devam cennetin tevkindedir ve hakeza. Binaenaleyh Cenab-ı Hakk'ın hafiziyeti, tazanlık ettiği nimetler, bütün kainatta mevcut, bütün nimetlerden daha çok ve daha üstündedir. Bu itibarla dünya dolusu ile bir elhamdülillah ister. Şu zikredilen dört isme, baki kalan Esma-i İfla'yı kıyas et ki, Her bir isimde sonsuz nimetler bulunduğu için sonsuz hamdleri, şükürleri istizam eder. Ve keza bütün nimet hazinelerini açmak salahiyetinde olan, nimet imana vesile olan Hz. Muhammed ve Vesselam dahi öyle bir nimettir ki nevi beşer ilel ebed o zatı Aleyhisselatü Vesselam medhu sena etmeye borçludur. Ve keza maddi ve manevi bütün nimetlerin emvaına fiiliste, ve kaynak olan İslamiyet ve Kur'an nimeti de gayrimütenahi hamdleri bir istihkak, istilzam eder. Sekizinci nokta Öyle bir Allah'a hamdolsun ki kainat ile tabir edilen şu kitab-ı kebir ve onun tefsiri olan Kur'an-ı Azimuşşan'ın beyanına göre bütün batları ile fasılları ve bütün sayfaları ile satırları ve bütün kelimatı ile harfleri o zat-ı akdese sıfat-ı cemaliye ve kemaliyesini izhal ile Hamdü Sena Handır. Şöyle ki o kitab-ı kebirin her bir nakşı küçük olsun büyük olsun karınca kaderince vahit ve samet olan nakkaşının evsaf-ı celaliyesini izhal ile Hamdü Sena var eder. Ve keza o kitabın her bir yazısı Rahman ve Rahim olan katibinin evsaf-ı cemalini göstermekle Sena Han oluyor. Ve keza O kitabın bütün yazıları, noktaları, nakışları, Esma-ı İfkan'ın tecelliyat ve cilvelerine makensle mashar olmak o zat-ı akdesi takdis, tahmid, temcid ile senahandır. Ve keza o kitabın her bir nazmı, kasidesi, kadir, alim olan nazımını takdis ile tahmid eyler. Dokuzuncu nokta haşiyet. Bu gibi şifrelerin anahtarı bende yoktur ki açayım. Mahaza, oruçlu bir kafa ne o şifreleri açabilir ve o dahtları yapabilir. Kusura bakmayınız. Bu kadarı da ancak Müellif'in manevi yardımıyla ve Leyla-i bereketiyle ve Mevlana'nın komşuluğundan istifade ile yapabildim. Mütercim Abdülmecit. Hamd Allah'tan gelir. Allah ile kaimdir. Allah için... Ve onun vücudu sebebiyledir. Dünyanın evvelinden, hırkatın ahirine kadar, bütün zerrat-ı ke'inatın ezelden ebede, bütün zamanlardaki dakikaların aşirelerine darbı ad Allah'a hamd olsun. Elhamdülillah nimeti için dahi, nam bir devir ve teselsülle de Allah'a hamd olsun. Haşiye, devir ve teselsül, mümkünat dairesinde muhaldirler, Çünkü ikisi nihayetsizlik iktiza ettiklerinden ve mümkünat dairesi mütenahi olduğundan gayr mütenahi yerleşmez. Fakat daire-i vücuda taalluk eden hamd ise o gayr-i mütenahidir. Devir ve teselsülle gayr mütenahi bir daireye girer, yerleşir. Bana ve kardeşlerime ihsan ettiği Kur'an nimeti için zerrat-ı vücudumun, dünyadaki ömrümün dakikalarının ağaç ...ve ahirette benim ve kardeşlerimin bekalarıyla darbı ad edince hamdolsun... ...seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Bizi bu saadete eriştiren Allah'a hamdolsun. Yoksa Allah hidayet etmeseydi biz kendiliğimizden buna erişemeyizdik. Allah'ım ümmetinin hasenatı ad Efendimiz Muhammed'e ve al-ı ashabına salat ve selam et. Amin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a...